Firavun, ey ileri gelenler, sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum, dedi.